İSTEP Konuşmaları adıyla bu dönem iki konuşma gerçekleştireceğiz. Daha sonra önümüzdeki dönemlerde bu konuşmalara devam edeceğiz. 2 Mayıs'ta yapacağımız konuşma biraz daha farklı. Günümüz din din eleştirmesi üzerinde bir konuşma olacak. Aslında konuşmalar bir tamamlayacak şekilde planlandı. Özellikle içinde yaşadığımız bu İstanbul'un ve, büyük ölçekte Türkiye'deki e, son yıllarda e, tırnak içerisinde son işaretli olarak başarılan e, mimari yapımı bir tür eniştesini yapmaya çalışacağım. Mükaise gibi Ancak anılar anlarla tarih, hafıza ve mekan üzerinde bir soruşturma başlığını taşıyor bu konuşmanın tanıtım e, yazısından. E, altı maddelik bir önerme e, yazmışlardır. Bu önermeleri şöyle hatırlatarak buraya girersek, dediğim şey şu: hafıza dediğimiz hadise, geleceğe yönelik birinciye eşlik ettiği bireylerdir. Çoğu kişinin zannedildiği gibi, hafıza geçmişle alakalı değildir tek başına. Aynı zamanda e, hafıza geleceğe yönelik bir adım attığımızda, bir eylemde bulunduğumuzda, bir kalkışmada bulunduğumuzda eğer böyle bir adım olmasak, böyle bir eğilime geçmezsek işleri kazanmaz. Bu eğlen hafıza insanın geçmişte gelecekte karşılaşmasını sağlar. Dolayısıyla hafıza bize sadece geçmişin ilişkin izlerini hatırlatmakla kalmaz. Aynı zamanda e, geleceğimizi inşa etmelerin önümüze duran Buna basit bir örnek görebiliriz arkadaşlar. Bir kitaba baktığınızda, önünüzdeki hangi bir kitaba baktığınızda, o kitabın dünyada bir önceki halini görürsünüz. O andaki haline değil. Işık, sabit bir hızla hareket ettiğinden geleceğin bir geçmişi ayrıldadır. Bunu günlük deneyiminizde de biliyoruz. Güneş, şimdi 8 dakika öncesini görüyoruz değil mi? Çünkü güneşin ve ışığın hızı sabit olduğundan bize ulaştığında sekiz dakika geçmiş demektir. Sekiz dakika önceki haklı görüyoruz. Benzer şekilde herhangi bir, yüz bin yılı uzaktaki bir yıldız dediğimizde aslında yüz bin ışıktır, önceki yıldızı görüyoruz. Bu hafıza, geçmiş, gelecek ve an ilişkisinde de belirledir. Biz yaşadığımız an aslında böyle yani her haklı altımızda aslında bir adın geçmişi öne taşımaya çalışıyoruz demekte. Teşviklerim neticede. Bu geçmişle gelecekle karşılaşmayı biz tarih ediyoruz. Dolayısıyla tarih bir gelecek idrakine dönüşüyor. Tarih, yani karşılaşma, hafızanın mekanda tecess tecessül etmiş anıları üzerinden kendini sürekliğidir. Yani, evet, hafıza neticede bizim geleceğe yani inceleştik bunu sürekli kılan, sürekli yenilenmesini sağlayan mekandaki bazı işaretlerdir. Bu mekandaki işaretler, ticesü müdürüz, yani cisimleşmiş bizim anılarımızı, en geniş anlamıyla anılarımızı içinde muhafaza eden yapılardır. Bu yapılar sürekliliği, havuzun sürekliliğini sağlarlar. Çünkü biz o yapılara bakarak, bu yapılar mezarlık olabilir. Bu yapılar binalar olabilir, bu yapılar köprüler olabilir, bu yapılar her gün yürüdüğümüz, katettiğimiz yol olabilir, bir ağaç olabilir. Ee, ya da buna benzer bir cahil, bir mescid, neyse, bizim ağlarımızla bir şekilde ilgili olan, anılarımızın içinde hapsetmiş olan tutan, bir ağaç tutan, fakat mekanda e, cisimleşmiş e, yapılar, Sürekli hafızamızın, e, hafızamızın harekete geçirip sürekli bizi sağlar. Bu sürekli kimlik diyoruz. Kimlik bir sürekli değiştirir. Hem preysel anlamda kimliğimiz, hem tutumsal anlamda kimliğimiz, kimliğimiz dediğimiz hadise kimliğin kelimesine dikkat edip Anılarımız varsa soru ve sorularımızı anlayabiliriz ve çözelim. ancak özellikle mimari yapılan bugün konuşmamızın e, merkeziyi kavram ediyor. Çünkü bir kültürün, bir milletinin e, kültürel dinletiğinin konularını biz bina üzerinden okuyabiliriz. Nasıl ki her bireyin e, genleri vardır ve bu genler bir tarafıyla o kişinin e, soydan gelen e, sürekliği sağlarsa binalar da bizim az önce anlattığım anlamlarımızı tecessüm ettiği ihtiva ettiği için kültürel genetiğimizin konularını içeren bir vardır. Bu nedenle İmdat'ın mukaddesinde bina medeniyetin ilkesidir der. Yani, bu ilke son derece önemli bir kavramdır. İlke herhangi bir e, olgu öbeğinin niteliklerini en mükemmel formdan içeren yapı demektir. Mesela tanrı ve varlığın ilkesidir demek varlık dediğimiz hadisenin mefuhundu ise bunun en mükemmel formunun tanrı için tanrı varlığın ilkesidir haline gelir. Biz var olan her şeyin tanrıdaki varlık formuna bakarak isimleniriz. O her zaman en geniş anlamıyla bina medeniyetin demek bir medeniyetin sahip olduğu bütün özelliklerin en mükemmel konumdan içermek zorundadır. Bir binaya baktığınız zaman bu binada içeriden form neyse senin medeniyetinin genetiyordur. Lafla, konuşmayla, havasetle, istediğin kadar diskurs, söylem çek ben oradaki tecessül bir binaya yapıya bakarak senin medeniyetinin en entelektüel, estetik sevinisini tayin ederim İbn-i Evet, bu şimdiye kadar söylediklerim konuya bir iştir. Bu çerçevede iki kavramın üzerinde duracağız. Mekan ve Hafıza. Şimdi, mekan kelimesi son derece öyle bir kelime edilir gelinliğimizden. Bakın ben size sayayım. Kain ve kainat kelimeleri, ker'in evlenemeli, tekrin olmuş, tekevrün süre geliş, imkan hepiniz bildiğiniz mekin, temekkün temkin, temkinli olmak, hepsi aynı külden Ve yine Kur'an-ı Kerim'de yazı suresinden geçen kül feye kül, on der, on olur. Yine aynı kelimeler. Kâne kelimesiyle son derece alakalıdır. Şimdi buna da mekan dediğini denilince kastetilen en genel anlamıyla kelamcıların üzerinde sürekli bulup olan şey bizatihi evlenin kendisidir. Nitekim, kelam eserlerinde şöyle bir cümle başlaşırsınız. Eğer e, önümüzde bulunan madde bürünürse, bu mekandır, ölünmezse atomdur diye bütün bir evleni evlenin küre gibi düşünün teşviken, bunun iç ülkenin yani aşağısı dolayısıyla mekan Dolayısıyla açı, mekan madde ile e, eşittir çünkü mekan aynı zamanda üç boyutlu olan demektir, evadeselense. Öyleyse biz mekandan kastettiğimiz, bizi mekandan kastettiğim şey, bütün bir madde, bütün bir evrenin kendisidir. Bu insan iradesinden bağımsız olarak var olan, insan itibarından bağımsız olarak var olan eşyanın bütünlüğünden biri bir adı, mekan esas bir ve hepsi biraz önce okulduğu kavramlarla alakalıdır. Kül evinin sonucunda ortaya çıkmış, temekkün etmiş, tekemin etmiş, tekvin etmiş, kâinat oluşmuş. Çok ilginç bir şekilde birbirine bağlı olarak kullanılan kavramlardır. Hatta hatta aliflere göre mekân, esmanın tecelligâhıdır. Çünkü her tecelligâhın bir tecelligâh ihtiyacı vardır. Mekan yani evren yani madde, bu anlamıyla esma Allah'ın e, kendisini açığa çıkarttığı, e, kendisini e, bize sunduğu mazhar dediğimiz tecelligâhtır. Fakat bu haliyle mekan insan için bir anlam ifade etmez. İnsanın mekan olan ilişkisi, bizim irfan geleneğimizde imar üzerinden tarif edilir. Yani insan mekanı imar etmekle mükemmektir. Şimdi burası bu ne demek? Aynı kelimede de hadislerinde benzer tarihler kullanılır. İnsanın vazifesi mekanı yani evleni yani dünyayı imar etmektir. Nasıl imar edecek? Çünkü imar kelimesi son derece 7-2. kelimemiz konuşmamızın başından. Ömür kelimesi bundan gelir. Tamir kelimesi buradan geliyor. Ömür, yaşlar, gel, doğum, ölüm arasında kaydettiğimiz mesafe ömür diyoruz. Bir eşeğe uzunluğunda bunu tamir ediyoruz. Yani ömrünü uzatıyoruz. Aslında ömrük güzel, deva yapıyorsun, tamir ediyorsun, çalışıyor. Mamur diyoruz. Diyoruz ki bu ülke mamur bir ülke. İmar edilmiş bir ülke. Zıddı ne? Metruk. İnsan olmazsa, ve biraz sonra anlatacağımız insan imar var faiz edilmezse mekan deturdur. Tergelilmiştir. Mekanı tergelmekten ortalık mamur haline getirmek insanın mekanla girdiği ilişkidir. Zıdkını düşünerek bir çıkımda bulursa. Ve bu mamur eylemi işini yapan e, özel kurmada mimar diyoruz. Mimar esas itibariyle mekana ömrü veren Mekânı yaşatan demek ve mekânı koruyan demek. Bak çok ilginç bir durum. Mekânı yaşatan, yani <gülüyor> net olan bir şey çünkü ölüme doğrudur. Terk edilmiştir. Mivan ne yapacak? Onu mamur kılarak tekrar hayata çekecek, onu koruma altına almış olacak ve onu yaşatacak. Şimdi bu çerçevede düşünürsek acaba çandaş mimarlarımızın mekanı yaşatıyor mu? öldürüyor mu mesela? Değil mi? Bunun üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Evet. Mekan ve imar kavram çiftlerini birlikte dikkate aldığımızda imar kelimesini şu şekilde tanımlamak mümkündür. Bir kültürün, minnetin anlam değer dünyasını ya da uzayını Mekana işlemek. İmar. O demektir. Yani biz insan olarak mekanı nasıl imar ediyoruz, mekana nasıl hayat katıyoruz, nasıl onu altına alıyoruz? Sahip olduğumuz anlam-değer dünyasını mekana işleyerek, mekana işlediğimiz an iki şey birlikte yapıyoruz. Bir, anlam-değer dünyamızı cisimleştiriyoruz, ona bir süre veriyoruz, onu kalıcı kılıyoruz. Ama bir taraftan da mekanı savunulmuş oluyoruz. Mekanı metruk halinden mamur hale dönüşü dönüş oluyoruz. Ee, ve bu şekilde hem mekani konuyoruz, hem de mekanda tecessüm eden yapılarla şimdi de anlam değer dünyamızı kurum altına almış oluruz. Onun şeklini sağlıyoruz. Şimdi düşünün, 500 yıl önce yapılmış bir bina, o bina aslında bizim anlam değer dünyamızı minnetçe sahibi. Biz anlam-değer dünyasını koruma altında tutuyor. Aslında bir taş yürü gibi ama onun formuyla, içeriğiyle, esas itibariyle taşıdığı bize minnet olarak mensup olduğumuz kültürün anlam-değer dünyası. Orada cisimleşmiş, tecessüm edici halde duruyor. Dolayısıyla mimar ya da iman faaliyeti hem bizim anlam-değer dünyamızı orada muhafaza ediyor hem de onun kurulukluğu pekâna bir hayat hayatiyet, hayatiyet Şimdi bu çok elbisem bir şeydir. Hayati et vermiş, sürekli kılman e, İslam kültürler açısından istediği meseledir. Onun için bireysel sürekliliği Müslümanlar hiçbir zaman önüselemişlerdir. Kansan sürekliliği meselesi, bu da çok ilginç. Mivarlığının üzerinde düşünmesi lazım. Bireysel anlamda evliliği taştan yapmak, şirk olarak kabul edilir. Ahşap da vakt tercih edilir. Yani en kısa zamanda yok olушan, oradan kaldırsa müsait malzeme kullanmak esastır değersiz faaliyetlerdir. Ama camı gibi, hamam gibi, ham gibi yani kaç sürektiliği inler inşaat eder. Bu da çok ilginç bir anlayıştır. Ya da başka. Işte bir şekilde, bir şekilde toplumun, minnetin menfaatine enfatine yarayacak bir bina varsa o bina geldiğince sürekli kılmak sürekliliği verecek malzeme kullanmak esasken bireyin şahsi mülküne ait yapıların elinden geldiğince çabuk ortadan kalkacak. En fazla üçüncisi. Bu üç çok yandesan bir kavram. İmna halbuki üç nesil de biliyorsunuz devletin ömrün. Ee, bazen 90 yıl olarak hesapladır, bazen 120 yıl olarak hesapladır. Coğrafya göre değişir ama neticede belirli bir e, e, kaybı için, kaybet bir e, zaman dilimine imler. Nedir ki? Ee, geleneğimiz, Mimari eseri, basit bir bina, basit bir yapı olarak değil, bizatihi kendi anlamda yapmanın cisimleşmiş hali olarak görüyor. Başka bir deyişle, e, sahip olduğu ihsas, vicdan ve ahlak ya da duyu, duygu ve düşünceyi kısaca kendi anlam dünyasını mekana yani maddeye işlemek olarak almıyor. Basit bir tahidik iş olarak görmüyor basittir, taahhüt değil o. basit değil. Bir tür ee, bedeni olmayan, maddi olmayan o kültürdeki anlamı ve değeri maddeye işlemek. Ve bu işlemekin neticesinde maddeye hayat vermektir kısaca. Bu o kadar önemli ki, siz alman değer dünyasını nasıl değinip çözebilirsiniz. Bakın bir örnek vereyim. Daha önce de yayınladığım bir metindir bu. 1589'da Sultan 3. Murat döneminde İstanbul'a gelen Fas devletinin elçisi Ali Bin Muhammed El Kimel Hüptin El Nefad El Miskiyye Fi Sefaret Türkiyye Türkiye'nin mutluğunda miski, mis kokan, nefesler gibi tercih edilir. Metninde, seyahat darbesinde e, Ayasofya'da Süleymaniye'nin bir hukarsisi vardır. Malum Ayasofya, e, çok erken Bizans döneminde ortodoks bir istatmanın yaptığı bir dina, Süleymaniye'de kanunu örneğe buluştuğundan. Arapçasından tercümesi dokunur, aynı şeyler. Ayasofya daha kuvvetli, ...daha gösterişli ve daha kabadır. Süleymanî ise daha güzel, daha ince ve daha engindir. Allah bilir ya, ikisi arasındaki fark, ...banileri yani bunu yapan imanlar arasındaki iman ve küfür arasındaki kadardır. Çünkü, herkisi de banilerinin kalplerinin giymiştir. Sonucunda soru özelliğine bakın diyor ki Süleymaniye'de en son şey onu yapan insanların kalplerin emsesini yiymiştir yani anlam, değer dünyalarını kalp, vicdan demektir klasik, bu, bu kasteler. kalp kastelerin akıl bir fonksiyonudur kalp klasik demektir. zaten kalp klasik harapçılar hayırlı olan da beyin demektir, akıl demektir ama aklın başka bir tecellisi e, anlam, değer, vicdan, hat hadis dediğimiz hadise onu giydiriyor. Yani e, Temel Putin Ayasofya'ya baktığında taş görmüyor. Süleymaniye baktığında da taş görmüyor. O arada bunu yapan insanların o binanın içerisinde e, cisimleşmiş, tecessif etmiş, hapsedilmiş, duran Allah'ın değer e, dünyalarını görüyor. Ve bunu geriye gidip e, Hristiyan ve Müslüman olmalarıyla o bir moral derdini meşruiyeti sağlayan oranlarına, ona kadar bağlı. E, bu aşağıya baktığımızda, biraz önce benim söylediğim meseleyi e, sadece yorum olarak değil, 1589'da İstanbul'a dönemli bir seyahat, bir seyahatini görmüş oluyoruz. Niçin bunu yapıyor kültürler? Kültürler niçin alınan değer dünyalarını, mekana işlenmeyi istiyorlar, maddi işlenmeyi istiyorlar. Dertleri ne? bir mekanda tutunmanın yani temekkül, aynı mekanda değiliz temekkül, bir mekanda tutulmanın tek yolu, o kültürün anlam ve her dünyasının mekanı işlemesidir. Bu, biraz önce anlattığım o kamusal sürekli bir kavramı çekecekse de, kültürün hiç denmekten kurtulması anlamasıdır. ...ve bir tür ölümsüzlük e, iddiasının içindir. Yani bir kültür kendi damlar ve değer dünyasının mekana işlediğinde çok çeşitli açılardan... ...yaptığı basit bir işi, Doğrudan, doğrudan kendi e, varlığını özellikle manevi boyutunu. Çünkü nasıl ki insan maddeden ortadan kalkacak ama manevi devam edecekse... Kültürde bir şekilde o kültürü inşa eden insanların bedenlerinin bireysel olarak okuma kaldığımızda rağmen kültürün içerdiği anlam değer dünyasının e, mekana tutmaya çalışması. Çünkü anlam maddi ilişkiler durmaz. Bakın biz yazı yazmadan anlamı muhafız edemeyiz değil mi? Halbuki yazı harf neticede bir nafıştır. Bizatihi anlamın kendisidir ama biz bir şiirdeki anlamı bir felsefi metnindeki anlamı, ifahi metnindeki anlamı bile yazıya dökerek aslında maddiyi diştiriyoruz, çağla diştiriyoruz, taşıarak nakşediyoruz, onu kuruyoruz, anlamı kuruyoruz. O diyor senin derdimiz harfi. Harfler bütün milletler kültürler de farklıdır arkadaşlar. Ama anlam o maddi yapı üzerinden ee, nakşediyor, bir yazıt okuyorsun. İşte diyorsun Sümer yazıdı, Göktürk yazıdı. E, o yazıda şekilden İlginçlik mi? Sen o şekilden neye deral ediliyor, hangi anlamı taşıyor, hangi anlamı cisimleştirilmiş, onu anlıyorsun ya yani da bir mağara resmi gördüğünde ya da bir eşya mı burada hatta, diyelim ki milattan önce 8-10-15 milise bir insanın kullandığı bir eşyayı bulduğunuzda o eşyanın o insanla, onu kullanan insanla, o ürten insanda girdiği anlam ilişkisini en geniş ölçekte anlamaya çalışıyoruz ya da diyelim ki Süleyman'a gittiğinde daha basit görmek sana bir yazma getirdiklerinde senin için olan o yazmanın maddeye özelliğini şu yöntem kullanmış, şu tarzı kullanmış diye tarz o kitabın bizatiği diyelim ki bir güzle yazılmış bir gazal mekdu olsun o metnin içendiği anlamı anlıyorsun ha, O harap ödemek size harap şu kasetle gibi Dolayısıyla biz manayı ancak maddeye bitiştirerek maddeye makşiş edemek zaten harf nedir? harfe harfe harf, harf. Ne fesh etmek demek, Biz anlamı hatta rakam rak mı ver? de çünkü bir anlamdır. Hesap da bir anlamdır. Rakam da rakşet demek demek. Dolayısıyla yani, hak hem rak hem rakam aslında bizim ürettiğimiz anlamı kalıcı kılma, nesneleri saklamak, soğutmak için e, maddi rakşetler işimizin ona adacı gederler. Bu na benzer şekilde mimari ise maddi yapıdan Ayrıca bir kültürün anlam değer dünyasını e, mekana nakşeden, mekana işaretleyen, mekana öğren e, yapılan olarak görmek mümkün. Şimdi i̇şte bunun dilini o kültürün hiç demekten kurtulmaya çalışması kendi süre dilini e, sağlayacak bir, bir bakımdan ölümsüzlüğünü şöyle düşünülür: Aristoteles, Platon, Hmnesian döneminde yaşayan binlerce insan var. O biz İbn-i Sinan'ı hala e, kendisiyle ilişkiye gireceği bir yapı olarak önümüzde buluyoruz. İbn-i Sinan'ın meneri değil ama i̇bn Sinan'ın yazdıklarını, ürettiklerini kalıcı kıldığı için, maddeye nakşettiği için değil mi? E, okuyoruz ve onunla bir şekilde ilişki kutu çoğaltabiliyoruz. Buna bir tür ölümsüzlük veriyoruz. Halbuki bu ölümsüzlüğü zaten e, onun maddeye nakşederek e, bize aktarmış idi. Bunun için ee, İldiğin şekilde hale baktığımız zaman e, hangi kültür hafızası ile mekan arasında bir sinetik kurmuşsa, bir sinetik değer oluşturmuşsa, bir listel kurmuşsa o kültürün e, bir sinetik sağladığını bugüne geldiğini görürüz. Böyle yapmaların nedeniyle ki, niçin kültürler böyle bir teşebbüse e, kalkarlar? mekana imar etmenin temenni düştüğü arkadaşlar. İnsanın e, maddi güvenliğin yanında bir kare yaparsın değil mi? E, belirli tedbirler alırsın dışarıya karşı maddi olarak e, mekanın imar edilmesinin nedeni insanın maddi mekanı metafizik güvenliğini sağlayacak bir uzara dönüştürmesi amaçlanır. Yani mimari yapılar, eserler, yollar ee, esas itibariyle insanın mekanda yani anlam değer dünyasını işlemesi esas İnsan o kültürün metafizik güvenliğiyle bağlantılıdır. Eğer bunun çıkırmacı mekan iyi imar edilmemişse e, metafizik güvenlik o mekanda var dağıtık gelmez. Dolayısıyla huzur dediğimiz kavramın şurada kalmaz. Başka bir tabirle yeni yurda dönüştürmenin, tek yolu mekanını ima edilmesidir. Yer mekanı yani her yere girebilirsiniz. Ama her yer yurdunuz olmaz. Değil mi? Amerika'ya gittiğinizde giden o yer sizin durduğunuz değildir. Ta ki o yerin anlam değer dünyasına katılınca yeridir. Anlam değer ve katılmanız aynı zamanda oradaki yapılara, gıdalar, eserlere, e, işaretlere, sembollere, imgelere, silgürelere neyse e, katılmanız ee, bu açıdan yer toprak ve yurt tutmak ayrılığına çok dikkat etmek lazım. Klasik mektirlerde bunun üzerine durdurur. Yurt tutmak, bir şey nasıl yurt tutulur? Yerden burada nasıl duruşur? Anadolu'ya geldi Orta Asya'dan. Anadolu bir mekan senin için. Oradaki hiçbir işaret, hiçbir sembol saray. Senin alman değerlendiriyorlar. Ee, şart da ekliyorum. Ne yapacaksın? Sen kendi taşıdığın anlam değeri o mekanda işlemeye başlayacaksın. Başka bir şey yok bunun. Ee, yolu yok. Şimdi bakın, diyelim ki bir kültür geliyor, bir yeri işgal ediyor. Bir millet o milletin taşıdığı bir, bir yeri işgal ediyor. Et. İşgal etmek ne demektir? Şevule, meşgul etmek. Şey, yurt tutmaktan fark edilir. Ben geldim, dışarı işgal ettim. Bir süre sonra edeceğim, ben orayı belli bir istifadiyim, maddiyim, yerin elde bırakacağım. <gülüyor> Ve bir işgalci güç, işgal ettiği coğrafyada ilk ne yapar? Mesela klasik, tarihe bakalım, İskender'in Frans, İmparatorluğunu, Halit İmparatorluğunu işgalpiliği şöyle gözünün önüne getirin. Ya da Müslümanların yayılımını gözünün önüne getirin. Ya da Türklerin, ya da Moğolların yayılımını gözünün önüne getirin. Ne yaparlar? Önce. Önce, kendinden önceki kültürün, anlam değer dünyasını, timslerinden yapılar yıkarlar. Değil mi? Camileri yıkarlar. Evleri yıkarlar. Ne isim o? Ee, bakın, yerli bir ekmek diye bir tamam. yerli bir ekmek İşte Cengiz Han merke girdi ve merke yerli bir ekmek. O ne demek yerli bir etmek? Bütün o mekana işlenen o işaretleri, sembolüleri yıktı. Yerli bir etmek o demek. Mekanı düzledi yani. İmara Şimdi bunu çok rahat anlatıyorum çünkü Mervi gezdi. Bakın, çok enteresan. 1100 lerin sonu, 1200lerin başında Cengiz Han. Cengiz Han kendisi değil tabii Mervi gelen belki çocuklarıydı. Beş şerri üzerinden geçtiler Mervi. Öyle bir geçtiler ki 2015'te hala Eski yerleşim olur? Nasıl bir konu da, nasıl bir hemeniz de? 20 kilometre eski nerede? 20 kilometre dedi dedi Ömer. Ama taksiyle gidiyorsun, araba ile Halbuki eski nerede dediğiniz sen yükselsin de başka değil. Gazali orada yaşıyor, Ömer Halim orada. Karakir'da bütün Büyük İslam matematikçileri, filozofları, kelamcıları hep orada. Sultan Sencer orada. Sultan Sencer'in etrafında dönemin en büyük alimleri var. Melişe Hoda idi. O işaretler, o imar faaliyetlerini, o milletin alınan ve değer dünyasını temsil eden tüm işaretleri, tüm çentikleri, tüm ilmikleri söküp yerli biletiyor. İşte yerli biletmenin tabiri olur ya da dümdüz etmek. Bu anlamak çünkü niye? Şundan dolayı, o işaretler durduğu müddetçe o topraklardaki kültür mensupların kendini sürekli yok edemezsin. Ne dedik? Hafıza. Orada tecessüm ettiği için anlamda sürekli ona bakarak hatırlarla. E, çünkü bir mimari eser e, geçmişte yapılmış olmakla birlikte, geçmişi ana taşıdığı için kişinin gelecek idrakinde bağlı ...şunlar ve besler. Üçünlük budur zaten. Şimdi bakın başka bir örnek benimsinden... ...Hanada'da ee, kaldığı bölge, Kemek bölgesi... ...frankofan bir bölge malum ve Fransız milliyetçileriyle... Yani ...frankofanlar ve agrofanlar... ...kendilerini Fransızca ediyorlar, Fransızca konuşan... ...aslında da ama... Yani ...biz de biraz kızıyorlar onları terk ettikleri için... ...agrofanlarla gelecek konuşanlar. Onlar son derece ciddi dinleyici çatışma içine girdiler ve birbirlerine e, maddi, e, zarar verecek noktaya geldiler. Şimdi orada gecum düşünmüştüm. Ya İngilizler, Fransızları birkaç kere yenmekle birlikte niye ortadan kaldıramanlar da kerekti e, geçmedi? çünkü iki katı bir ülke, çok şey olarak, yüz ölçüm olarak, son derece benim gibi yer. Niye Fransız kimliğini yok edemeyler? Bunu ne zaman e, keşfettim? Başkent'e gittiğim zaman ilk Fransız sömürgeciler geliyorlar e, okyanusundan, boğazdan geliyorlar ve orada bizim Beyoğlu'na benzeyen bir bölgeden hafif yükseltili olan bir bölgeden Kale, Kilise, işte o zamanın şartlarında neyse yapıyı kuruyorlar. Çok ilginç, o yapılar hala duruyor. Yani ilk gelen Fransızların inşa ettiği o yapılar olur yüz ölçümünde duruyor. O yapıları muhafaza ettiğiniz müddetçe Fransız kimliğini öldüremezsiniz. Her yeni yeniliğinde Fransız'a oraya sınırmışlar. Ve oradan tekrar e, çoğalıp tekrar ruh etmişler. Dışarı çıkmışlar. Çünkü kilise orada duruyor, saray orada duruyor, binalar orada, hanlar, amanlar, neyse. Yani e, 16. yüzyılda, 17. yüzyılda Fransız kimliğini gelen atalarının kimdi de anlam da her dünyaların tepesinde tüm manevi yapı o piralarda mahfuz. Baktığı zaman o geçmişi anla itibat olarak yeniden hatırlıyor ki hatırlamak adı zaten hatıra hatır. Biliyorsun aslında hatır aynı zamanda akıl demektir. Adı ne o? Hatır akı demektir. Dolayısıyla sürekli onu besliyor. İşte bundan dolayı işgaletler bir yerde yapılan işi şey, o minnetin İlmar faaliyetlerinin içerisinde mekanda e, kurduğu yapıları görünür olmaktan çıkartmak. Yok yıkmayın. Bu yok edişikler yıkmak anlamında değil. Şu anda mesela Türkiye'den İstanbul'da bırak Türkiye'yi Süleymaniye orada ama görünür olmaktan çıkmış vaziyette. Merkezi bir konum yoktur şiirden. Biliyorsunuz Unkapanı yolu Vefa bölgesini şehrin merkezi olmaktan çıkartmak için planlanmıştır. Çünkü Vefa e, Ayasofya müftülüğünden Fatih Canı'ya kadar olan bölge Osmanlı entelektüellerinin yeridir. Orası Osmanlı ulemasının yaşadığı işte bu Suudların, Hikemanların Nisit, özellikle şehir İslam e, ailelerinin yaşadığı bir coğrafyadır. Osmanlı zihniyetinin tecessüm ettiği yerdir. Vefa'nin bütün tanıdığınız önemli büyüklerin doğduğu okuduğu yerde şey, vefa bir çok önemli bir zamanlar. Hatta vefa takımı birinci bittiydi 1900'lerden. Avrupa'da değil mi? Ama şu anda vefa diye yer var mı? Yok. Niye? Çünkü o zihniyetin tahsil edilmesi gerekiyordu. Ve bunu sadece İstanbul'da yapmadılar. Bütün büyük şehirlerde bu kimliği tecessül eden, yani Osmanlı da kimliğini e, cisimleştiren, içinde taşıyan Türk tarih e yaydılar. ya da merkezi olmaktan çıkarttılar. Trabzon'dan, kim medrese'den merkezdeki medrese'den bir gecede 1926'da yıkıldı bir gecede. niye? Çünkü medrese'nin şehir merkezinde bulunan medrese'den bir tane değil bu medrese 23'e yakın büyüklü küçüklü fakat 6 tane büyük medrese Trabzon'da olduğu için biliyorum ee, yani nereden biliyor bu kadar ayrıntılı? yok dehane alakası değil yani biliyorum Trabzon'da ee, bir gecede gittiler siz artık o gündesenin cisimleştirdiği içinde taşıdığı Alman değer dünyasını bir sonraki mesle aktaramazsınız. E, camileri yıkılar, değil mi? E, han hamamları yıkılar, mezarlıkları temizlediler. Dolayısıyla hepsini de tamamen temizleyen ettikleri şu anda Türkiye'deki şizofrin kimlik değil mi? hepimizde mevcut olan e, şahsiyet bölünmesi devam ediyor. Eski de var, yeni de var. Düşünün Konya'da, Konya'da bütün Selçuklu sultanların mezarlığını bir gecede açıp tahrip ettiler. Bir eserin sizin için temsil ettiği anlam, değer dünyası kaydının da onun bir anlamı yok. Ali Kuşçu'nun mezarı mesela 1900'ların başlarına kadar son derece saygı gören bir mezardı. Çünkü ne olduğunu herkes biliyordu, onun temsil ettiği bir anlam vardı ama 1900'lardan 1904, 1800 yani yenilenme dönemi 1800'lerin başlarında yanlış hatırlamıyorsam ...son biriler ee, Ali Kuşçu'nun mezarı üzerinden başka bir mezarını, e, bir zengin bile kendi e, cesedini neflettirdi. Niçin o zamana kadar bu yapılmıyordu, ondan sonra yapıldı? Çünkü Ali Kuşçu'nun temsil ettiği anlam, değer dünyası artık yavaş yavaş ortamak farklı. Bir anlam ifade etmiyor İstanbul'da yaşayanlar için. Ha Ali Kuşçu var orada, ha başka bir kişinin cesedi. Bu sadece Cumhuriyet Teradüme değil, bu genel bir ilkedir. Ee, neyse, neticede... Nedir de e, bir çıkarcı gücü kim olursa olsun bu e, fethettiği, geçirdiği, çıkar ettiği ülkelerdeki e, o kültürün kimliğini cisimleştiren yapıları yok etmesinin ana nedeni budur. Ya da onların görünüş çıkarlardan. Bakın diyelim ki Türkler Müslüman oldular, ne bileyim ben? E, Kahramanlar Müslüman oldu. Şimdi Müslüman olduğunuz zaman, yani anlam değer dünyanızı değiştirmeye başladığınız zaman. Sizi bir önceki anlam-değer dünyanızı cisimleştirebilecek ve serden ifade etmez. Yani, şimdi hani biz mensubiyetlerimiz gereği, diyelim ki e, Eyüp Sultan'a çıktığımız zaman e, bir huşu duyuyoruz, oraya bir farklı gözle bakıyoruz. Ama o anlam-değer dünyasının hiç alaka sormuyor bir insanın e, oraya yıkılması gereken bir yapı olarak baktığını baktığından emin olun, böyledir. E, Anadolu'dan... Bizans ve Yunan eserlerini arkeolojik kayınlar dışında e, kastı mahsusla yeniden keşfedildiği bildirildiğinde ama buna karşın Selçuklu ve Osmanlı dönem eserlerinin yine kastı mahsusla tahrip edilmesinin nedeni, Türkiye'de yaşayan insanların anlam değer dünyalarındaki değişikliklere son derece alakası vardır. Sultanahmet Camii'nin kubbesini artık bir can büyüyüp orayı sergi salonu olarak kullanılmasını teklif eden bir zihniyetin Sultanahmet'in temsil ettiği anlam, değer, dünyası ile hangi bir ilişkisi Kalmaması zaten o binanın hakikaten taş başka bir anlamı yoktur. ki yani burayı herhangi bir kültür, devancı bir kültür ettiğinde ettiğinden manayı açacağını düşünmeyin. Şimdi dedik ki, bir kültürün Anlam ve Değer Dünyası'nın mekânı işlemesi esas istimane metafizik güvenlik kaygısı e, ve işlemler noktundan e, kurtulmasıdır. Bu yapıyı sağlamazsak anlamlandırma yetisini kaybeder kültür. Yani nasıl ki bir insan anlamlandırma yetisini kaybettiğini intihar ediyorsa, değil Hep söylediğin derslerde arkadaşlar bilirler, bütün romanlarda, filmlerde intihar insanların söylediği yönelik cümle yaşamada bir anlamı kalmadı, hayatın bir anlamı kalmadı, niye yaşıyorum ki anlamını kaybettiğinde yaşamanın hakikaten bir anlamı yok, kişisel olarak. Bu kültür içinde geçerlidir. Eğer yani bir kültür kendi anlam, değer uzayılı etrafında görmüyorsa o kültürün bir ferdi bir anlamsızlığa bir uyuşan olacaktır. Bu da yalnızlık dediğimiz hadiseyi ya da intihar olacaktır. Bakın Türkiye'de insanların yalnızlığı aynı zamanda mekanın kötü iman edilmesiyle alakalıdır. Bu konuda iddialıyım. Eğer insanlar mahallede ya da mahallelerine yakın bir mekanda kendini temsil eden yapılarla, eserlerle muhatap değilse kendini dışarıda göremiyorsun çünkü ben Süleyman'a da kendimi görüyorum, Sultanahmet de kendimi görüyorum, Kale'de kendimi görüyorum. Niçin? Çünkü benim kimliğimi, kişiliğimi, şahsiyetimi, kazandığım kültürün anlam değer dünyasını, benim aynamım, o beni uzun verir. Bu gayet kolay arkadaşlar. Yurt dışına giden, uzun yaşayanlar arkadaşlar, döndükleri zaman neler hissedeceklerini bilirler. Özellikle ilk gittiğimizde. Ben ilk uzun süre yurt dışına kaldığımda, Doğruistan'da, Döndüğümde hatırlıyorum, ee, sabah onda Süleymaniye gidip akşama kadar camide kalmıştım. Sırf o psikolojik e, temizlenimi sağlamak için. Yani çünkü şey yapma, çok dindar, 5'e 5 katlı uçum değil. E, zaten o forma kasetine uçuruz, yere koymuyoruz. Ama hakikaten e, Süleymaniye'nin hatta köprüden geçerken o... Rubadan'ın sınıfı oluşturduğu ürperdi ve huzur gerçekten e, anlatılmaya değer bir şeydir. Kendi toprağınızda niye huzur buluyorsunuz toprak mü neticede? Ama o toprakta sizi ifade eden, sizi işaret eden e, yapılar olduğu için dil de bunlardan biridir, şüphesiz. Ama pek çok e, diğer yapılan bununla alakalıdır. E, Kısaca şunları istiyorum. Ee, çağdaş insanın yalnızlık duygusu, e, çağdaş kültürüdeki insanların yalnızlık duygusu aynı zamanda e, binalarla da yapılarla da son derece alakalıdır. Mekânın işlenmemesi, mekanın iyi felsefesinin yapılmaması, mekandaki anlam ve değerin temsilinin hakkıyla yerine getirilmemesi, bu yalnızlık besleyen unsurlardan biridir. Ee, Şuba ayına gittiğimde, e, oradaki Alman kökenli hemislerlerle yaptığımız toplantıda çok ilginç, en çok şikayet ettikler şeyin birleşmeden sonra Berlin'de yapılan Amerikan tarzı binalar. Ha su diyoruz diyorlar. Bunlar bizi temsil ediyor. Ama e, ticari kaynaklarla uluslararası bilmem e, beklentilerle Berlin'in ortasında e, bildiğim Pis Amerika mimarisi e, mimari de değil o ya e, kapitalist e, operasyonların Üssü diyebileceğiniz büyük e, alışveriş merkezleri kuruluyor. Ve Alman bundan yakınıyor ve bundan şefriyet ediyor. Ne gerekçesiyle? bundan beni temsil ediyor. Bunlara baktığımda ben bir şey göremiyorum. Kendimi burada bulamıyorum. Beni rahatsız ediyor bunlar. Çünkü yabancı o demektir zaten. Evet. Şimdi bakın size bir örnek vereyim. Bununla alakalı olarak. Mesele iddia iyi anlamak için. Şimdi göçebeleri düşünelim. Çünkü göçerler, de, e, mekan değiştiren insanlardır, sürekli mekan değiştirenlerdir. Peki bu anlattığımız ilk şey, göçevilere de sorun geçirilir. Eğer göçevil bir mekanda uzun süre kalmıyorsan kendi anlamda her dünyasında ne işleyecek? Çok ilginçtir bakın, efsaneler göçevilerin ürettiği şeylerdir. Şiirin de efsanede olmaz, şiirin müsaneleri vardır hani ayarlarında ama o değil, kastettiğim. değil. Şiirin de efsaneleri duydunuz mu? Hayır. Efsaneli göçebeler dedi. Niye? Göçebelerin efsaneleri aslında bir süreliğine konakladıkları ve anlam ilişkisine girdikleri mekanlardaki olayları taşıyan yapılardır. Aslında bunu hiç zaman efsane olarak anlatmıyorlar. Hakiki olay olarak anlatıyorlar ama mekandan uzaklaştıkça ve farklı mekanlar araya girdikçe mekan silikleşiyor, olgu olaylar kalıyor ve yavaş yavaş e, madde çekildiği için mana bir tür bu çünkü ne diyelim mi? Akışkanlığı gözü. Ve hatırlama eğiminin üzerinden sürekli duygusunun bitirdiği üretimini mümkün kılar. Mimari eserlerde içkin, karonik, yani e, ortak, arka plana dayalı, müşterek bilincin hafızadaki sürekli düşüşür, hiçlerinin korkusunu giderdiğinden. Olursuklarına <gülüyor> güven ve huzur verir. Bu özelliklere haiz mimari eserler, Kanonik arka piyonundaya ortak bilincin içeriğinde ise mekanda görünür kılınan sıkıştırılmış formlarıdır. Milletler tarihi bir içinde, kuşaktan kuşağa maddi eserlerde sıkıştırılarak edilmiş tarihi deneyimlerini çözümleyerek yorumlayarak günlük yaşamlarının <gülüyor> gerçekliğini aktarırlar. <gülüyor> Mimari eserleriyle girilen bu herhangi ilişki elbette Yalnızca tarih eserlerde tecessü, tecessüm ediyoruz. Anlam dünyasına aidiyeti bulunan bireyler için anlamlıdır. Senin bir aidiyeti yoksa hiç bir anlamı yok. Eserler ile her bölgede ilişki kuramayan kişi yabancıdır. Yabancı olmak demek, günahlı olmak demek değildir. Türkiye'nin yarısı bu ülkeye yabancıdır arkadaşlar. Yarısı yabancıdır. Bırakın yani Türkiye'nin diliyle, diniyle, tarihiyle, eserleriyle kurduk. Türkiye hakkında Eminim. Yattıklarında Paris'e ilişkin bir rüya görüyorlar, Fransa'ya e ilişkin bir rüya görüyorlar, İran'a ilişkin bir görüyorlar, Mısır'a ilişkin bir görüyorlar, Rusya'ya ilişkin bir görüyorlar, Türkiye'ye ilişkin bir görmüyorlar. Bunun bakın hepsini söyledim ki ideolojik bir şey işaret etmiyorum, bir durum işaret ediyorum. Evet. Şimdiye din çizilen çerçeğe dikkat, dikkate alındığında şu çıkartma yapılabilir. Hafıza, zamanı yani manayı, mekana, yani maddeyi işlere sürekli üretilebilir. Bu nedenle tarihi mimari eserler bir milletin anlam dünyasının başvuru noktalarıdır. Eğer o eserler başvuru noktaları olmaktan çıkmışsa senin ayarın bozulmuş de. Türk milletinin Türkiye'deki insanda ayağının bozulması gibi referans yok. Belli belirsiz referans noktalarımız da var ama bunlar sumut değil. Mimare eserler. Ee, sumut referans noktalar. Evet. Kanaatimce bir mimari eser bir mansumey gibi ki düşünülebilir. Bir mansumey, bir şiir gibi düşünülebilir. Her şeyin bir nazmı vardır. Dolayısıyla her mimare de bir nazmı vardır. ölçüsünü ayarı, bir nisputı Ve bir de nazmı şairi vardır. Her mazlumenin, yani nazım olan, nazım olan her mazlumenin hem bir ölçüsü, hem de bir maddi anlamda bir ölçüsü, hissesi ve hem de bir nisvesi, yani bir anlam içeriği mevcuttur. Dolayısıyla bir mimari baktığımızda baktığımız bunu aynı anda görmemiz lazım. Orada bir duyu-duygu durumu, bir aklı durumu, bir aynı zamanda bir maneviyatı Sinir, sinirleşmesi mevcudur. Değilsem yani bugün özellikle son 10 yılda tecrübeden dikkat edin yapılan eserlere baktığınız zaman mesela. Şu ya da bu. Türkiye hiçbir grup birbirinden farklı değil. Yani bu takım tutar gibi öteği tutmaya bırakmak lazım. Entelebiliyor arkadaşlar. E, son yapılan baktığınız zaman eserlere e, küçük ölçekte büyük ölçekte benim bir de anlam değer dünyasını muhakkak İçiriyor. Doğası değil. Ama bu anlam değer yazması Nasıl anlam değer dünyası? Bunun üzerine ciddi ciddi düşüncemiz lazım. Retorikler, de olmaz. Külsüye çıkıp mikrofonla konuşmak da olmaz. Yardımdan ortaya çıkıyor. Yani fikir ve eylem, akıl ve el bir araya geldiğinde ortaya çıkan bizi temsil eder. Sırt düşündüğümüz yarısı belli. Değil. İkisi dedikten, de İbn-i Hadun ifadesi. Çünkü insan, insan aklına sadece tefekkür değil, insan, insan aklına sadece eylem değil. İnsan, insan aklına sadece akıllı değil, insan, insan aklına sadece eylem İkisi birliktedir. Dolayısıyla bu ikisinden hasıl olan şey nedir? Ona bakarım ben. Sen orada fikrinde de görür, işini de görür. Basit Öğrencilik olayından basit bir tezazına kadar olduğu böyle durum nasıl edinir yani sadece mimarlar çıkarmıyor yani insanın ne olduğu baya sırda işler ortaya çıkar. Böyledir bu. Ben var senin hem fikrini görüyorum hem işini görüyorum aynı anda. Bunu gördüğümüz şey, yansıttığımız da, işte politik ister ekonomik ister fikri, felsefi, dini ne olursa olsun görünür olan yapılara baktığımız zaman. O görülü olanın içermeyi, temsil ettiği, tecessüm ettiği anlamda her dinyazı, malibiyatın hakikaten yapısal bir analizini yapmak zorundayız. Eğer gerçekten oysa yandık, anlıyor musun? Ya da bunu tahsiye etmek düzeltmek için elimizden geleni yapmak durumundayız diye düşünüyorum. E, bu i̇şte bu, bu çerçevede Türkiye'de herhangi bir anlama, anlamlandırma sorunumuz varsa bunun dayandığı senin sırtında ve bunun alakalıdır. Anılarımız yok. Onun için anlayamıyoruz, ve anlamlandıramıyoruz. Anılar sadece masallar, hikayeler şeyler değil. Biraz dedim bir. Topyekün bütün kültürün temsil eden her türlü eser, her türlü eser neyse, eser metin neyse onlardır. Onlarla değil. Mi? Bir an evvel ünsi ilişkimizi, alakamızı, dostluğumuzu yeniden tesis etmemiz lazım. Onun için bir türbe de girer, bunun için bir cami de girer, bunun için bir kervansavaya da girer, bunun için bir kitap girer. Eğer Türkiye'de Süleymaniye Kütüphanesi'ni en az oraya tüklersen, bunun üzere düşündüğümüz gerekiyor. Arkadaşlar, yani La Galova'nın hiçbir anlamı yok. Böyle bir konferans böyle bir bitmez ama... E, <gülüyor> yapılabilecekleri göstermesi bakımından, gerçeklikle yüzleşmesi bakımından, e, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. E, Durumu şöyle.